Mülk Suresi Necm 356 Hükümranlık elinde bulunan Allah ne cömerttir ve O her şeye güç yetirendir. O hanginizin amelce daha iyi güzel olduğunu sınamak için ölümü ve hayatı oluşturdu. O en üstün, en güçlü, en şerefli, mağlup edilmesi mümkün olmayan mutlak galip olandır kullarının günahlarını çok örten, onları cezalandırmayan ve bağışı bol olandır. O, yedi göğü birbiri üzerine uyumlu olarak oluşturandır. Rahman'ın yani yarattığı bütün canlılara dünyada çokça merhamet eden Allah'ın oluşturmasında bir çatlaklık, uygunsuzluk görmezsin. Haydi gözünü döndür, bir bozukluk görüyor musun? Sonra gözünü iki kere daha döndür. Gözün aciz olarak ve çok bitkin olduğu halde sana dönecektir. Ve andolsun ki biz en yakın göğü kandillerle süsledik. Ve onları kahinlere palavra malzemesi, yani meteorların yeryüzüne düşmesiyle, insanların uzaydaki varlıkları tanımalarıyla, şeytanların, kahinlerin, ...palcıların sahtekarlıklarının ortaya çıkmasına malzeme yaptık. Ve onlar için alevli ateş azabını hazırladık. Necm 357 Kafirler, Rablerini bilerek dedenler inanmayanlar içinde... ...cehennem azabı vardır. Ve o ne kötü dönüş yeridir. Oraya atıldıklarında, o ok kaynarken... Onun korkunç sesini işitirler. O az daha öfkeden çatlayacak. Her ne zaman oraya bir topluluk katılsa, onun bekçileri onlara sorar. Size bir uyarıcı gelmedi mi? Onlar derler ki, evet bize uyarıcı geldi de biz yalanladık ve Allah hiçbir şey indirmedi. Siz ancak büyük bir sapıklık içindesiniz dedik. Ve onlar derler ki, eğer biz dinlemiş olsaydık yahut akletmiş olsaydık şu çılgın ateşin asabı içinde olmazdık. Böylece günahlarını itiraf ettiler. Artık un ufak, toz duman olmak çılgın ateş asabı içindir. Necm 358 Şüphesiz ki görülmeyen, duyulmayan, sezilmeyen, ıssız yerde Rablerine saygıyla, sevgiyle, bilgiyle ürperti duyanlar, bağışlanma ve büyük bir ödül onlar içindir. Ve sözünüzü ister gizleyin, ister onu açığa vurun, şüphesiz ki Allah göğüslerin özünü en iyi bilendir. Oluşturan bilmez mi? O oluşturduğunu bilmez mi? Ve O, çokça lütfeden, gizlileri bilendir. Her şeyin iç yüzünü, gizli taraflarını da iyi bilendir. Allah size yeryüzünü boyun eğer yapandır. Haydi, O'nun omuzlarında, tepelerinde, işinize yarar yerlerinde yürüyün ve Allah'ın rızkından yiyin. Ve diriliş ancak O'nadır. Necm 359 Yüceler yücesi olan Allah'ın sizi yere batırmasından güvende misiniz? Bir de bakarsın ki çalkalını vermiştir. Ya da siz yüceler yücesi olan Allah'ın üzerinize taş yağdıran bir kasırga göndermeyeceğinden güvende misiniz? Artık uyarımın nasıl olduğunu yakında bileceksiniz. Ve andolsun onlardan öncekiler de yalanladılar. Peki beni tanımamak tanıtmamaya yeltenmek nasıl oldu? Ve onlar, üstlerindeki sıra sıra sıralanmış ve dürülmüş uçan şeylere göz atmıyorlar mı? Onları Rahman'dan, yani yarattığı bütün canlılara dünyada çokça merhamet eden Allah'tan başkası tutmuyor. Şüphesiz O, her şeyi en iyi görendir. Rahman'ın yarattığı bütün canlılara, Dünyada çokça merhamet eden Allah'ın aslarından size yardım edecek şu askerleriniz kimlerdir? Kafirler, Allah'ın ilahlığını ve Rabbini bilerek reddedenler sadece bir aldanış içerisindedirler. Veya Allah rızkını kesiverse size rızık verecek o kimse kimdir? Aslında onlar azgınlık ve nefrette direnip durmaktadırlar. Şimdi, Yüzüstü kapanarak yürüyen mi daha doğru gider yoksa dost doğru yolda dümdüz yürüyen mi? De ki, o sizi inşa eden, size kulak, gözler ve gönüller oluşturandır. Sahip olduğunuz nimetlerin karşılığını ne de az ödüyorsunuz. De ki, o sizi yeryüzünde türetip üretendir ve siz ona toplanıp götürüleceksiniz. Bir de onlar, eğer doğru kimselerden iseniz bu tehdit ne zaman diyorlar? De ki, kesinlikle bu tehdidin bilgesi Allah'ın yanındadır. Bense yalnızca apaçık bir uyarıcıyım. Artık onlar onu yakınlaşmış görünce kafirlerin Allah'ın ilahlığını ve Rabbini bilerek reddeden kimselerin yüzleri kötüleşti. Ve işte bu çağırıp durduğunuz şeydir dendi. De ki, hiç düşündünüz mü, eğer Allah beni ve benimle beraber olanları değişime, yıkıma uğratsa, yahut bize merhamet etse, peki kafirleri, Allah'ın ilahlığını ve Rabbini bilerek reddeden bu kimseleri acıklı bir azaptan kim koruyacak? De ki, o yarattığı bütün canlılara dünyada çokça merhamet edendir. Biz ona inandık. Ve sadece ona sonucu havale ettik. Artık kimin apaçık bir sapıklık içinde olduğunu yakında bileceksiniz. De ki, hiç düşündünüz mü, eğer suyunuz yerin dibine verse size kim bir pınar suyu getirebilir?